Namaz kılmayan herkes ama herkes, bu 3 soruyu cevaplamak zorunda. Burada bitirelim herkes, çatlasın. <gülüyor> Şimdi birinci problem şu, İnsan eğer yatsı namazını vaktinde kılmaz ise, daha sonradan kılacağı zaman bir üşengeçlik, bir ağırlık, bir tembellik üzerine biniyor. Bilmiyor musun Sinan? Ha? Değil mi? Böyle her geçen dakikada sanki daha çok arlaşıyor. Tık tık evet. tık. Şey yapamıyorum yani. Anında kılmasan devam çok zor ya. Evet. Ne zaman kılıyor? İmsaktan <gülüyor> üç dakika önce. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> o kadar arlaşıyor ya. Bir şeyi nefsimde çok iyi analiz ettim. Eğer namazlarımın vaktinde kılarsam, hele hele bir cemaatle birlikte 27 kat fazla sevapla vaktinde kılarsam muazzam bir rahatlık hissediyorum. Sanki böyle o an, kıyamet kopmuş, hadi bakalım, gir cennete demişler. Öyle bir rahatlık geliyor. Gelmiyor mu? Hadi bunu da cevaplayın. He? Namazda kıldın ettin, böyle vazifeni yapıp bitirmenin verdiği rahatlık. Mesela üniversite sınavından ilk çıktığım dönemlerde dışarı çıkmıştım, annem oğlum alış diye su vermişti. Şöyle oldu olay direkt, suyu aldım direkt kafamdan döktüm böyle. O rahatlığı yaşadım anladın mı? İçeride böyle bir hararet var suyu döktüm bir rahatlık geldi. Ya da evleniyorsun o stres, düğünler şunlar bunlar falan, stresler mi stresler yani düğün yapmadım da nikah yaptım yani o bile stres oluyor cihette. Tam böyle bitiyor değil mi seni uğurluyorlar arkadan son el sallanıyor falan bir rahatlıyorsun. Niye? Vazife bitti. Onda ayrı bir rahatlık var mesela. Oruçta da öyle bir lezzet. Yok mu? Çat diye iftar açtın ama o an açlık hissetmiyorsun dedin ki Ya şurada 30 yıl daha yaşasam 30 tane daha Ramazan yaşayacağım. O 30 Ramazan'da da işte 29-30. Toplam 30 gün daha Ramazan yaşayacağım. Bak biri daha bitti. Öyle değil mi? Öyle abi. 30 çarpı 30 desen 900 gün. 900 günün biri daha bitti. Allah Allah ne kadar kısa ömür ya. Ama eğer vaktinde kılmazsam ve o vakit sürekli her geçtiğinde nefsimde bir tembellik oluşuyor ve bana muazzam bir ağırlık biniyor. Hele de vakit şöyle 12'yi birleri görür. Bir de uyku bastırır. Gözlerimin perdeleri film bitti diye aşağı çekilirse sorma onamaz. Ah ah nasıl da arlaşıyor. İçimden sürekli şimdi kalkıp kılacağım. Şimdi kalkıp kılacağım diye senaryolar dönüyor ama bir türlü bu film beni kaldırmıyor. Yine sevdiğim bir işi bırakarak ara vererek namaza geçtiğimde namaz kılarken içimden gelen haydi namazını hemen kıl da şu sevdiğin işe geri dön çağrısı. Namazın bütün lezzetini iptal ediyor. Mesela PlayStation'ın ortasında. Tam böyle 4 kişi toplanmışsın. İrfan deli olmuş, çıldırmış böyle. Tokat üstüne tokat bir ona atıyorsun bir ona atıyorsun. Tam orada namaza kalktın. Kafa oraya gidiyor ya. Namazın hiç anlamı ve tadı kalmıyor Çünkü o an namazı aklının olduğu işin geri planına Arka planına yani ikinci planını atarak namazın değerini daha başlamadan düşürmüş oluyorsun. Özellikle namaza karşı bir tembellik hissettiğimde ki ekseriyetle yatsı ve sabah namazları olur bu. Nefsime bunun münafıkların bir özelliği olduğunu hatırlatıyorum. Ve şu ayet-i kerime geliyor aklıma. Onlar yani münafıklar namaza kalktıklarında tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirin. Geleyim sorumuza. Nefsimde bu tembelliği hissettiğim anda şu soruyu soruyorum. Ey nefsim yoksa sen de namazda münafıklar gibi tembellik mi edeceksin? Lütfen cevap verir misin? Kur'an namazın huşu sahipleri için asla ağır gelmeyeceğinden söz eder. Ve ayette gerçek şu ki namaz Allah'a karşı huşu duyan kişilerden başkalarına ağır gelir diye beyan eder. Ve nefsime şunu sormak istiyorum. İkinci soruya geliyoruz. Sen ey nefsim, Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun ki iddia ispat ister. Bir gün onun huzuruna çıkacağına ve hesap vereceğine inanıyorsun. Cennette ona kavuşmak, ruyeti i cemal yani cemalini görmek istiyorsun. Ve bununla birlikte aynı zamanda namazı ağır bir yük şeklinde görüyorsun. Huşu sahipleri için namaz. Gönlündeki yaraların sabır ipliği ile değildir. O saat aralığında, Ya Rab ben geldim huzuruna, sana şu saatlerde kainatı seyredip duyduğum haşeti haber vermeye geldim demenin bir ifadesidir. Ya Rab canım çok yanıyor, senden başka şifacım yok demenin bir şeklidir. Ya Rab secde ettim, rahmet kapının tokmağına vurdum, beni almaz mısın içeri? demenin bir şeklidir. Madem huşu sahipleri namazda bunları der. Sen ey nefsim huşu iddia ettiğin namazda nasıl olur da tembellik edersin? Sorsana nefsine. Karnı acıkmış bir kimse hiç tantuni yemekte tembellik eder mi? Nefsime sorduğum üçüncü sual ise Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın en sevgili kuluydu. Geçmiş gelecek, daha dünyaya gelmeden cenneti müjdelenmiş. Hatta bazı rivayetlere göre cennet onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Gündüz cihada çıkması, sahabenin birçok işiyle ilgilenmesi, anlaşmazlıkları çözmek için gayret göstermesi gibi gün boyu birçok iş yapardı. Buna rağmen her gece ayakları şişene kadar namazını kıldığını biliyoruz. Neden böyle yapıyorsun diye sorulduğunda da ben ''Şükreden bir kul olmayayım mı?'' diyor. Sen de bu ümmetten olmak istiyorsun ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gözünün nuru diye tabir ettiği en sevdiği şeyi, namazı sevmiyorsun. Çok önemli bir kaidedir. Seven, sevdiğinin sevdiklerini de sevmek zorundadır. Mesela sen eşini seversin, o yüzden o seviyor diye ailesini de seversin. Sen bir dostunu seversin, o seviyor diye onun yanındaki dostlarını da seversin. Çünkü sevmek bir fedakarlıktır. Aynı iddiada Efendimiz için bulunuyor, onu sevdiğini iddia ediyorsun. Ama onun gözünün nuru dediği ve bütün muhabbetini sunduğu namazı sevmiyor musun?